İnsan Hakları dizimizin bugünkü konusu, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin en tartışmalı maddelerinden biri. 18. Madde Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak, din veya inanç değiştirme özgürlüğünü, dinini ya da inancını tek başına ya da topluca, açık veya özel olarak öğretme, uygulama, ibadet ve törenlerle açığa vurma özgürlüğünü içerir. Madde, düşünce tarihindeki en hassas, en tartışmalı noktalardan birkaçını birden içeriyor. Düşünce özgürlüğü, vicdan özgürlüğü, din ve inanç özgürlüğü. Düşünce özgürlüğüne bundan önceki programımızda değindik. Peki ya vicdan, din ve inanç özgürlüğü nerede başlar, nerede biter? Söz gelimi askerlik yapmanın zorunlu olduğu bir ülkede askerliğe karşı çıkmanız vicdan özgürlüğü kapsamında ele alınabilir mi? 18. madde din değiştirme hakkından söz ediyor ama Kuveyt, Afganistan gibi bazı İslam ülkelerinde bu yasak ve din değiştirenler cezalandırılıyor. Peki ya birinin dinini değiştirme hakkı varsa diğerlerinin gidip başkalarını din değiştirmeye ikna etme hakkı var mı? Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü bağlamında ateizmin durumu nedir? Birleşmiş Milletler 1981'de yeni bir belge ile bu son soruyu yanıtlandırmaya çalıştı. Dinsel Özgürlük Hakkı başlıklı bu bildirinin içeriğini, İngiltere'deki Essex Üniversitesi'nin İnsan Hakları Merkezi'nden Profesör Jeff Gilbert anlatıyor. 1981 bildirisi, dinsel özgürlük kavramını daha da genişleterek ateist yani dinsiz olma hakkını da bu hakların içine aldı. Ama tabi sorunların burada bittiği söylenemez. Bazı toplumlarda iş bulabilmeniz için belli bir dine mensup olmanız gerekir. O zaman akla şu soru geliyor. Toplumda başkalarıyla birlikte ibadet etme hakkı, devletin ülkedeki her dinsel grup için ibadet yerleri açmasını gerektiriyor mu? Bu da bu halkın hakları arasına girer mi? Peki bu soruların kesin yanıtları yok mu? Human rights is about balancing. İnsan hakları denge kurma meselesidir. Bireyleri bir dizi haktan yararlandırma meselesidir. Ama bireyler bu hakları kullanırken diğerlerinin haklarını ihlal etmemelidir. Bu tabi çoğunluğu aynı dinden olan bir ülkede farklı bir dini gruba mensup bir azınlıksanız zor olabilir. Sözgelimi halkın çoğunluğunun ortodoks olduğu Yunanistan'da Yahova şahitleri. Geçmişte istedikleri gibi ibadet edememişler, Yunan hükümetinin müdahalesiyle karşılaşmışlardı. Sırf inançlarından ötürü yargılanmışlardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de o dönemde Yunanistan'ın Yehova şahitlerine dinsel inançlarından dolayı ayrımcılık yaptığına karar vermişti. Türkiye'de de dinsel açıdan azınlıkta olan gruplar var. 2500 Rum, 50.000 Ermeni, 25.000 Yahudi, de Süryani yaşıyor Türkiye'de. Nâbet fiiret şövenle tüyübüsü. Hoşu abkulüz ben ulem amin. Burası Deruzafer'ın manastırı ve ben buranın hem rahiplerinden hem de baş rahip ekiliyim. Şimdiki durumumuzla yerel yönetimle çok rahat bir diyalog içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Ancak bugün Türkiye çapında Süreyenlerin özel veya resmi okulları yoktur. Temelli bir kültür serbestliğine, serbestliliğine, ...sahip olma umudunu besliyoruz. Süreyya'nın kültürü ülkemizin temel ilke ve inkılaplarına bir terslik oluşturmadığını biliyoruz. Çünkü Türk boylarıyla yaklaşık olarak bin yıllık geçmişimiz vardır. Azınlıkların devlet baskısı yüzünden değil de... ...sırf başka dinden bir çoğunluk içinde azınlık olmalarından kaynaklanan sorunlar olup olmadıysa... ...kapsamlı araştırmalar yapılmadan kolayca söylenebilecek bir şey değil. Söz gelimi yakın zamanlara kadar... Yine Darül Zefaran Manastırı'nın bulunduğu Mardin ve çevresinde yaşayan 5 bin Süryani aileden çoğunun niye batıya göç ettiğini söylemek güç. Bugün bu civarda yaşayan Süryani ailelerin sayısı 70. Ama azınlıklar hemen her ülkede, sosyal alanda, sistemli olmasa da sorunlar yaşayabiliyor. 20 yıldır İstanbul'da yaşayan Alevi bir kadın, İstanbul'da olmasa da doğduğu yer olan Bingöl'de bugün bile hala dışlanmış hissettiğini söylüyor herkes ibadetini çok gizli bir şekilde yapıyor. Yani şimdiye kadar hep gizlendi. Kendi ailemden de yola çıkarak söylüyorum. Yani babam işte Ramazan geldiğinde oruç tutmaz ama eve gelir perdeleri kapatır öyle yemek yer giderdi. Şimdi böyle bir şey vardı. Bu gizlilik içinde yapılan bir şey. Şimdi sokakta yediğin zaman her an saldırıya uğrayabiliyorsun. Şimdi ben bin onu yaşadım. Evet. bin onu yaşadım. Şimdi örneğin aileden biri ölür camiye götüremezsin orada. Çünkü camiye senin için yasak. Zaten gitmiyoruz ama... Ben Doktor Lütü Doğan 1971 yılından 1976 yılına kadar Diyanet İşleri Başkanlığı yaptım. Şimdi Aleviler genellikle kırsal bölgelerde yaşıyorlardı. Birbirimizi tanımıyorduk, birbirimizi diş biliyorduk. Ama şimdi onlar da kente indiler, onlar da birbirlerine geldi. tanıdık birbirimize. O asırlık eski bağnazlıklar kalmadı. Ama aslında tabii Türkiye'de İslam dışında bulunan kitap ehli yani Hristiyan Yahudiler ve onların çeşitli mezhepleri Lozan'da kendi vakıfları içinde çok rahat ibadetleri yapmakta. Hiç kimse onlara yan gözüyle değil hatta saygıyla bakmaktadır. Benim başımdan böyle bir şey geçti de vaizken bir yere gittim Anadolu'da beni sorguya çektilerdi. Kendi kendime düşündüm buraya bir popoz gelseydi herkes koşardı e, saygıyla onu anardı. Türkiye'de bu konu yok. Hatta ben Ortodoksların Büyükada'daki ruhban okulunun niçin kapalı olduğunu ben e, anlayamıyorum bir türlü. Mesela Süryaniler. O kadar bize çok yakın insanlar bunlar. İyi bir Türk vatandaşı. E, patrikleri dışarıda. Yahut bir takım ihtiyaçları var. E, tabii dışarıdan bakanlar bunu Türkiye'deki iç meseleleri çok bilmedikleri için daha büyük abartıyorlar. Ancak bir, bir Müslüman olarak yalnız ben değil hiçbir Müslüman bir Hristiyan ve Yahudi hakkında kitap ehli hakkında taasip göstermez. Bunun örneği mesela Ortaköy'de caminin yanında kilise, kilise yerinde havra var. Yan yana. İşin ilginci, Kandiller'de Mevlütlerin ulusal televizyonlardan canlı yayınlandığı Türkiye gibi çoğunluğu sünni Müslüman olan bir ülkede bazı sünnilerin de inanç özgürlüklerinin olmamasından şikayet etmesi. Ben üniversiteyi bitirdim Türkiye'de ee, ve daha sonra master'a devam edemedim. Niye? Çünkü Boğaziçi Üniversitesi'ne çok rahat gir giriyordum sosyoloji bölümüne. Daha sonra tekrar başı açık resim istendi ve ben de bunu vermek istemiyorum. Çok komik geliyor. Hani bu verilebilir bir şey sonuçta ama hani bunu bir kereye de mahsus olmak üzere vermek çok rahatsız edici. Çünkü ben dindar bir insanım. Dinle ilgili herhangi bir şey ...iyi taşıyorsam, bunun pratiğini yapıyorsam... ...ben bunu her şekilde yapıyor ve... ...devam ediyor olmalıyım... ...başkalarına zarar vermediğim sürece... ...başkalarına zarar verdiğimi düşünmüyorum... ...başörtülü olarak... ...ve bunun yasaklanmasını çok komik buluyorum... ...eğer ben pratiği yapamıyorsam... ...bir şekilde... ...o zaman özgürlük nerede? Sivil toplum kuruluşlarından Mazlumdere göre... ...Türkiye'de bu soruyu soran... ...en az 30 bin başörtülü öğrenci var... ...2000 yılı içinde... 30 bin öğrencinin başörtüsü yüzünden mağdur edildiğini, bir tek Konya Selçuk Üniversitesi'nde bile 14 bin başörtülü öğrenciden bugün sadece yüzünün derslere devam edebildiğini söyleyen Dernek Başkanı Ahmet Selamet, bunlardan bir kısmının devam edemedikleri için okulla ilişkisinin kesildiğini, bir kısmının da aldıkları kınama ve uyarılardan ötürü okuldan atıldığını söylüyor. Anayasamızın 24. maddesinde e, vicdan, din, inanç e, ve ibadet özgürlüğü Güvence altına alınmış olmasına rağmen özellikle başörtüsü konusundaki uygulamalar nedeniyle inanç ve ibadet özgürlüğü konusunda Türkiye'nin iyi bir sınav vermediği kanaatindeyim ben. Çünkü başörtüsü nedeniyle bugün bir takım öğrenciler, hatip liselerindeki öğrenciler ve üniversitedeki öğrenciler okullarına devam edememektedirler. Başörtülü olarak Çalışmak isteyen e, kamu personeli maalesef e, devlet memurlu görevliğinden ihraç edilmektedir şu anda. İnsanların inanç e, ve ibadet özgürlükleri e, engellendiği gibi e, ona bağlı olarak hem kılık kıyafet özgürlükleri hem de öğrenim özgürlükleri de zedelenmektedir. Çünkü İslam dinine göre başörtüsünü kullanmak hem bir inanç problemidir, inançla gereğidir hem de aynı zamanda bir ibadettir. Yani nasıl ki insanlara namaz kılmayı yasaklayamazsınız, çünkü o bir farz olan bir ibadettir, başörtüsünü de e, bu bağlamda yasaklayamazsınız, o da insanın ibadetiyle ilgili bir e, argümandır. Bir de şöyle bir e, sav var, nasıl ki İslam dininde kurallar varsa, kamu kuruluşlarında belli kıyafet kuralları var deniyor. Bu nasıl bağdaştırılabilir? Ee, tamam siz bu yasa e, koyabilirsiniz. Bu yasa kanun şeklinde çıkartabilirsiniz. Hatta bu yasayı yasağı, anayasaya da koyabilirsiniz. Ama o zaman siz kanun devleti olmakta öteye giremezsiniz. Halbuki e, altına imzayı koymuş olduğumuz uluslararası sözleşmeler bizi kanun devleti olmaya değil, hukuk devleti olmaya zorluyor. Liberal Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Yayla da, Türkiye'de cami sayısına bakılarak inanç özgürlüğü olduğunu savunanların yanıldığı görüşünde. E şunlara bakmak lazım Türkiye'de din özgürlüğü gerçekten var mı yok mu anlayabilmek için. Kişiler dini kimliklerini kamusal alana ne kadar taşıyabiliyorlar? Dini kimliklerinden dolayı ki burada sadece şeyi kastetmiyoruz tabii, bir dine inanmayı veya inanmamayı yahut belli bir dine mensubu olmayı kastetmiyoruz genel olarak. Ayrıma tabi tutuluyorlar mı tutulmuyorlar mı? Peki eğer insanlar özgürce ibadet edebiliyorsa e, niye kamusal alana taşımak da bu özgürlüğün içinde sayılıyor? Niye e, gerekli? Tabii ki gerekli. Çünkü din sadece insanların vicdanında kalacak bir şey değildir. Din çok büyük bir sosyal olgudur. E, ve bu sosyal olgu sosyal hayatta kendisini gösterecektir. E, ortaya konulan argüman şu. Tarafsız olmak. E, kamu sağlarında yer dini semboller görünürse tarafsızlık bozulurmuş. Burada büyük bir kafa karışıklığı var. Vatandaşın tarafsız olması diye bir şey söz konusu olamaz zaten. Vatandaş belli inancı olan, görüşü olan bir şeydir. Kamu otoritesi tarafsız olmalıdır. Yani kamu otoritesi vatandaşlar arasında dininden dolayı pozitif veya negatif ayrımcılık yapmamalıdır. Eğer kamusal alanda kendisini gösteremiyorsa kişiler dini kimlik de, zaten orada din özgürlüğü yok demektir. Benim sadece kendi vicdanımı ilgilendirecek özgürlük özgürlük değildir zaten. Kaldı ki vicdanları da baskı altına alacak, vicdanları kontrol edecek bir mekanizmada şimdilik de bulunamadı. Yetkililerse Türkiye'nin laik bir ülke olduğunu, dolayısıyla dinin devlet işlerine karıştırılmaması gerektiğini belirterek yasaklamaları buna dayandırıyor. Eski Diyanet İşleri Başkanı Doktor Lütfü Doğan da, Cumhuriyet kurulurken böyle bir sistemin gerekli görüldüğüne dikkat çekiyor. Bugünkü temel ilkeler çoğu zaman sanılır ki hemen Cumhuriyet'le, Sanki gökten indiği değil. Daha önce 17. asırdan itibaren duraklama gerileme devri başlayınca neden geri kaldık diye düşündüler. Mustafa Kemal ve arkadaşları kurdukları devleti o deneyimlerin üzerine kurmuşlardı. Örnek olarak söylüyorum. Medreseler yani din bilgini yetişen yetiştiren medreseler bu, İslam'ın özünde istediği biçimde bilgiye saygılı bir bilgin yetiştirme yeteneğini kaybetmişti. Tekkeler siyaset ocağı haline geldi. İslamiyet'te ruhbanlık yoktu. Fakat bunlar ruhbaniyet oluşturdu. Bakımdan yeni kurumlar kuruldu. Halk arasındaki hurafelerin, batıl inançların siyaset tarafından kullanılan bütün değerleri kaldırarak yeni bir dünya görüşüyle girdi. Bunu oturtmak için başlangıçta yıkılanların yerine yeni değerlerin gelebilmesi için şüphesiz şimdiki anlamda diyeceğimiz bir özgürlüklerin olması olanak dışıydı. Bu tutum Jacobendir, Yani e, tepeden inmecidir. Ee, ve halk yararına olduğundan da kuşku yok. Ee, fakat e, halkı da ezen bir sistemdir. Bilgi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Niyazi Öktem, Türkiye'nin Fransa'dan örnek aldığıyla ikliğin, aynen Fransa'da olduğu gibi ihtilaller sonrasında uygulanabileceğini, ancak bunun sürdürülmesinin temel hak ve özgürlüklere aykırı olduğunu vurguluyor. Jacoben Devlet Anlayışı'nın e, bir e, hendikapı şu, ...dinin olumsuz yorumları, olumsuz uygulamalar karşısında yasaklarla, sert önlemlerle o olumsuzlukları gidereceğini zannediyor. Halbuki alternatif düşünce üreterek olumsuzluklarla mücadele etmek daha demokratik, daha hümanist, daha rasyonel. Ha, Türkiye'de de baktığımızda mesela tipik örnek, Türkiye'de tekke ve zaviyeler kapalı, tamam, anayasada bile zikredilmiş... Ee, hukuken bunlar dergahlar kapalı ama fiilen mevcut. Fiilen mevcuttan öte mesela Alevilerin Cemevi Alevilerin cemevi bir tekkedir. Cemevi lafı. Yeni çıktı eskiden. Alevi Bektaşi Tekkesiydi bunların adı. Ee, dolayısıyla bir Sünni Nakşi Tekkesi, Kadiri Tekkesi, Sünni Tekkeler karşısında e, devlet efendim belki yasalara uyguluyor ama bu Alevi tekkesinin açış törenini bile devlet adamları yapıyor. Cumhurbaşkanı yaptı, başbakanlar yaptı falan. Şimdi bu çelişki var ortada. Onları destekliyoruz, ötekilerini kapatıyoruz. Bu devletin saygınlığıyla bağdaşmaz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın varlığı da devletin dinler arasında ayrım yaptığının işareti olarak düşünülüyor. Liberal Düşünce Derneği'nden Atilla ile böyle düşünenlerden biri. Diyanet İşleri Başkanlığı benim mesela gönlümde yatan bir sisteme göre e, var olmaması gereken bir kuruluştur. Değerli teşkilatı içerisinde böyle bir kuruluş kurulamaz. E, çeşitli sebeplerden dolayı bir defa Türkiye'deki yapılan masaya Diyanet İşleri Başkanlığı sünni geleneği temsil etmektedir. Halbuki mesela temsil edilmesi gereken güçlü bir alevi gelenek de vardır. Bütün vatandaşlar vergi mükellefidir. Bunlar arasında herhangi bir dini inancı olmayanlar da var. Ve hepsinden alınan paralarla Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı çalışan 80-90 bin imamın parası ödenmektedir. Bunlar da layık, layıklarıdır. Ama eğer devlet, ben din hizmetini bir di, kamu hizmeti olarak görüyorum, dolayısıyla böyle tanzim edeceğim diyorsa e, ve bunda kesin kararlıysa o zaman da şunu yapması gerekir. Bütün dinlerin bir Diyanet İşleri Kurumu'nda Diyanet İşleri başkanına temsil edilmesini, olabildiğince eşit bir şekilde temsil edilmesini sağlamaya çalışmalıdır. Atilla Yayla, Türkiye'de azınlıkta olanların dinsel haklarının sadece devlet tarafından değil, çoğunluğu temsil ettiğini söyleyen bazı gruplarca da çiğnenmeye çalışıldığına dikkat çekiyor. İslam Camii çok büyük bir blok. E, monotip bir blok değil tabii ki. Değişik görüşler var içerisinde. Ve din özgürlüğünün ne olduğunu kavrayamamış kimseler de var işlerinde. Yok değil. Mesela İslami medyaya baktığınız zaman işaretlerini görüyorsunuz. E, din özgürlüğünü doğru olan dinin özgür olması ve devletin doğru olan dine destek vermesi gibi falan algılıyorlar. Ee, ve anlıyorsun ki o zaman kamu otoritesi bunların eline geçti. Temalıstlerin bunlara yaptığını onlar belki başkalarına yapacaklar. Ben din özgürlüğü derken Türkiye'de bir dine inanan ve bir dine inanmayan herkesin özgür olmasını kastediyorum. Kadim Müslümanların da özgür olmasını kastediyorum. Mesela Hristiyanın propagandası serbest olmalıdır Türkiye'de. Eee İncili ve diğer Hristiyan kitaplarını dağıtmak serbest olmalıdır. Bu dinlerin yanlış olduğunu düşünenler bu dinlerle, bu dinlerin sahipleriyle fikri tartışmalara girerek kendilerini göstermelidirler. Bunun aksine işaretler görülüyor medyada. Mesela bazı gazeteler devleti Hristiyan misyonerlere karşı mücadeleye çağırıyor. Yavaş aitliği gibi dinleri veya başka dinleri sapıklık diye gösteriyor. Bu da anlaşılıyor ki din özgürlüğünün felsefi arka plandan yeterince haberdar değiller. Ancak Profesör Niyazi Öktem, farklı dinler arası diyaloğun son zamanlarda arttığını söylüyor. Son dönemlerde özellikle sivil toplum kuruluşları, mesela Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın başlattığı bir dinler arası diyalog şeyi var. Arkasından bunu Diyanet İşleri Başkanı da, Başkanlığı da yaptı. İşte Tarsus'ta toplandık geçtiğimiz Mayıs ayında Tarsus'ta bütün Türkiye'deki cemaatlerin lideri Bartolomeus'tu, Mesrop Mutafyan'dı Ermeni Patrik, Rum, Fener Rum Ortodoks Patrik Süryanilerin başında olan Yusuf Çetim ve Dayrul Umur'dan gelen e, Metropolit e, işte Yahudi e, Hanbaşı Vekili bir araya gelindi iki gün bir panel yapıldı İç, e, Kültür Bakanı da katıldı Mehmet Nuri Yılmaz da katıldı sonra bir deklarasyon hazırladık o deklarasyon Tarsus deklarasyonuydu ve e, bütün dini liderler ona imza attı ve çok hoştu o deklarasyon. E, nitekim İspanya'da Avrupa Konseyi'nin bir toplantısına katıldığımda ki onda da dinler arası diyalog esası vardı. Tarsus Deklarasyonu'nun önemini Avrupa Konseyi üyeleri önemine değindiler ve Türk Devleti'ni tebrik ettiler.